Hoş geldiniz. Mitolojilerle alakalı birçok video çektik ve bazı kutsal kitaplarında eleştirisini paylaştık. Şimdi eski Türk inanışlarından, şamanizmden, göktengiri inancından, bunun gibi şeylerden bahsetmek istiyorum. Fakat bunlara girmeden önce size paganizm nedir, mitoloji nedir, bunu tanıtacağım bir videoya ihtiyacım var. Bu videoda bunları göreceksiniz. Paganizm sözcüğü latince paganustan gelmektedir ki paganus köye ait veya köylü demektir. Ancak romanın hristiyanlığı kabulüyle birlikte hristiyanlık resmi din olunca eski inanışlar, mitraizm veya diğer mitolojilerdeki anlatımlar pagan anlatımlar olarak görüldüler ve artık hristiyanlık harici bir dine inanan kendi inançlarını sürdüren kişilere pagan denilmeye başlandı. Ki bu bugün bile devam ediyor. Örneğin bize okullarda, din derslerinde eski Türk inanışları, şamanizm gibi şeyler, paganizm diye anlatılıyor. Pagan inanışlar diye tanıtılıyor çünkü devri geçti. Ama aslında bakarsanız şu anda İbrani dinlerde bile hala pagan uzantılar, pagan ayrıntılar görmek mümkün. Aslında dürüst olmak gerekirse bütün dinler paganizmdir zaten. Tüm inanışlar pagandır. Sadece bazen bir dönem için bir inanç devlet dini olur. Hak din olur, diğerleri yine pagan olarak anlatılmaya devam edilir. Niye mi? Şimdi pagan kelimesini iyice bir anlayalım. Bir bölgede yeni bir din gelişir ve devlet dini haline gelirse, önceki dinler veya azınlık inançlar pagan diye adlandırılır. Hatta orta çağda Roma, Müslümanları pagan diye adlandırmıştır. Sonuçta bizim halkımız da Müslüman olmayanları müşrik, kafir bilmem ne diye soyutluyor değil mi? Onları ayrı görmeye başlıyor. Aslında bunun paganlaştırmaktan pek de bir farkı yok. Şimdi videonun başında pagan kelimesinin köylülere, azınlık dini devam ettirenlere söylendiğini söylemiştim ama İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı'da pagan kelimesi şöyle açıldı. Allah'a inanmayan ya da başka bir Allah'a inanan ya da Allah'a ortak koşan. Yani bir bakıma kafirler de pagan diye adlandırıldı ki az önceki örneği de bu yüzden vermiştim zaten. Batı dünyasındaysa Rönesans'ın etkisiyle antik dinlere ilgi duyulmaya başlandı ve pagan tanrıların heykellerine, sembollerine, çizimlerine sanat alanında ağırlık verildi. Paganizm artık mitolojilere dönüştü. Anlayacağınız daha pagan kelimesiyle alakalı bile tam olarak mutabık olmuş değiliz. Çünkü hangi din tarihçisi eski dinlere baksa, araştırmalar yapsa, belgelere ulaşsa kendince bir yorum getiriyor. Kendince bir pagan tanımı oluşturuyor ve devletler de zaten insanları işte hak dinden olan ya da sahte dinden olan, diğer dinlerden olan şeklinde ayırıyor. Dolayısıyla ben burada tek bir inanışa ya da tek bir fikre göre anlatmayacağım. Birçok kişiden alıntı yaparak birçok görüşe göre paganizmi özetlemeye çalışacağım ki tarafsız olabilsin. İlk olarak da Pagan Federation International'ın Türkiye'ye ait bir internet sitesinde anlatılan... Pagan tanımını sizlere aktarayım. Paganizm kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan spiritüel bir yaşam tarzıdır. Temelde kökleri Avrupa'nın eski dinlerindedir. Ancak takipçilerin bir kısmı diğer ülkelerin yerel inançlarına da büyük önem ve değer verirler. Her şeydeki kutsallığa dair bir inanç dünyanın her yerinde bulunabilir. Paganlar bunu mirasları ve kökenleri olarak görüp bunların modern yaşama uyumlu olacak şekilde adapte edilmiş formlarıyla, Öncüllerinin inanç ve değerlerini korurlar. Doğanın kutsallığını kutlar ve her şeyde var olan ilahiliğe, evrenin içinden akan ve hem görülebilen hem de görülemeyen bilinemez tine saygı duyarız. Anlayacağınız üzere paganizm semavi dinlerden önce bütün dünyada kabul gören çeşitli felsefeleri ve mitolojileri barındıran bir görüş şekliydi, bir yaşam biçimiydi. Zaten bu yüzden bütün mitolojilerde dünyanın neresinde olursa olsun Benzer ortak motifler vardır. Cennetten kovulma veya Nuh tufanı gibi birçok mit bütün pagan kültürlere yayılmıştır ki bunu bugünkü semavi inançlarda bile görebiliyoruz. Şimdi hemen burada semavi dinleri kanıtlamaya ya da işte bakın semavi dinler de aslında pagan dini onlar da sahteymiş demeye başlamayın. Bunu kendi inancınızı katmadan tarihsel bir süreçmiş gibi görerek bir adım geriye çekilerek bütün resme bakarak görmeye çalışın. Çünkü mitoloji bütün sembolik anlatımıyla aslında paganizmin kendini ifadesidir. Bu bağlamda mitolojiyi sembolik anlatım içinde paganizmin dili olarak da düşünebiliriz. Ki bu da paganizmi öğrenmek için mitoloji bilmenin zorunluluğunu ortaya koyar. Mitolojiyi de öyle sadece Roma veya Mısır'la sınırlandırmamak lazım. Türk mitolojisi, İskandinav mitolojisi ve diğer mitolojileri de bilmek lazım. Eğer birçok dini, birçok görüşü öğrenirsek bunları kıyaslamak, yorumlamak, aralarındaki ortak görüşleri, felsefeyi yakalamak daha kolay olacaktır ama bunu yapmak için de mitolojiyi bir anlamak lazım. Mitoloji nedir? Bunu görmek lazım. Mitoloji, genelde doğa olaylarını açıklamak için uydurulmuş öyküler ve kahramanlık öykülerinin doğaüstü motiflerle süslenmiş hali olarak tanımlanır. Ancak 19. yüzyıla kadar kabul gören bu tanımları kabul etmek olanaksızdır. Kökeninde bazen bu tür amaçlar olsa da mitoloji bu kadar basit ele alınamayacak derecede önem taşımaktadır. Putperestlik, totemcilik ya da sembolizm gibi şeyler mitolojinin, paganlığın uzantılarıdır ve hayatı, gerçeği farklı bir şekilde açıklamaya çalışırlar. Ancak bunları ayrı ayrı ele almamak lazım. Çünkü bunlar aslında bir yaşam biçimidir. Hatta yaşamın kendisidir. Milat öncesi dönemlerde mitoloji ve tarih diye ayrımlar yoktu. Tarih de, mitoloji de iç içeydi ve gerçekti. Hatta Hesiodos'un Teogenisi veya Odiseya destanı hem gerçek tarih gibi hem de mitoloji gibi yorumlanmıştır. Veya Platon'un Atlantis teorisi de böyledir. Gerçeklerle rivayetler birbirine karışır ve halk bunu ayırt etmez, edebilecek donanıma da sahip değildir zaten. Geçmişte yaşananları Gelecekte olabilecekleri, kıyamet gibi şeyleri ya da yaşam amacını insanlar geçmişten beri aldıkları kültürle bazı sembolik ifadelerle harmanlamış ve kültürlerine göre, toplumuna göre, eski dinlerine göre bunu tekrardan sunmuşlardır. Bazen gerçekte yaşamış karakterler tanrısallaşmıştır. Örneğin İskender gibi bunlar iyice büyütülmüştür ya da bazı başarılı insanların tanrı soyundan geldiği düşünülmüştür. Çünkü bunun temelinde Tanrıların, insanların ve doğanın iç içe bir ve aynı figür olması yatıyor ki onlara da birazdan geleceğim zaten. Şimdi biz bu mitoloji ve tarihin birbirine karıştırılması olayına bir iki örnek verelim. Hatta Tevrat'tan örnek verelim. Tevrat'ta melekler ve insanların cinsel ilişkiye girmesinden doğan Nefilim adlı devlerden bahsedilir. Ve bu devler için eski çağ kahramanı ünlü kişiler denilir. Şimdi bakın bu bile yoruma açıktır. Acaba gerçekten melekler ve insanlar ilişkiye mi girdiler? Ve ileride insanlar bu doğan devleri, bu büyük yaratıkları Yunan tanrısı gibi, Mısır tanrısı gibi dev şeklinde resmederek onlara tapındılar mı? Ya da tarihte yaşamış bazı kişiler, bazı başarılı insanlar bu olsa olsa tanrılık barındırıyordur. Ya baksana adama şeklinde abartılarak böyle kitaplara mı geçtiler? Neticede bunun örnekleri var. Hem Yunan mitolojisinde Herkül gibi hem de diğer mitolojilerdeki karakterler gibi bazı tanrı oğlu, yarı tanrı denilen varlıklar sınavlardan geçerler ve en sonunda kahramanlaşırlar. Büstleri yapılır, heykelleri yapılır ve onlar saygıyla anılır. Onlara kahraman denir ve onların destanları yazılır. İnsanlar paganizmde böyle gerçek insanlarla tanrısal insanları birbirine karıştırabilir çünkü ikisi de bir haline gelir. M.S. başlangıcına kadar bu yöntemle birçok kral ben tanrıyım ya da tanrısalım ki bu kadar başarılıyım mantığıyla kendini tanrı kral ilan etmiştir. Sezar bile bunlardan biridir. Yani bu tanrı diktatör kavramı bir tek firavunlarda olan bir şey değil. Mitlerle alakalı kısa bir alıntı yapalım sonra paganizmden devam edelim. Ünlü mitoloji tarihçisi Joseph Campbell, Myers'la yaptığı bir söyleşide mitolojiyi şöyle özetliyor. Mitler, insandaki ruhani potansiyelin metaforlarıdır ve bizim hayatımıza can veren güçlerle dünyadaki hayata can veren güçler aynıdır. Ama belirli toplumlarla ya da toplumun koruyucu tanrıları ile ilgili olan mitler ve tanrılar da vardır. Başka bir deyişle birbirinden tamamen farklı iki mitolojik düzen vardır. 1- Parçası olduğumuz doğa ve doğal dünya ile ilişkinizi sağlayan mitoloji, i̇ki, sizin belirli bir toplumla ilişkinizi sağlayan katı bir biçimde sosyolojik bir mitoloji. Siz yalnızca doğanız gereği insan değilsiniz, belirli bir grubun da üyesisiniz. Antik mitler beden ile zihnin uyumunu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Zihin tuhaf yollara sapabilir ve bedenin istemediği şeyleri isteyebilir. Mitler ve ayinler zihnin bedenle harmonisini sağlama, ve hayat şeklini doğanın dikte ettirdiği şekle sokma araçlarıdır. Şimdi paganizmden devam edelim. Paganizmi ikiye bölebiliriz. Birincisi tamamen spiritüeldir. Yani büyü yapmak, dua ederek bir şeyleri başarmak, düşünce gücüyle bir şeyleri elde etmek gibi şeylere dayanır. Ki bu ruhbanlığı doğurmuştur. İkincisi ise doğaya dayalı ve tıp gibi bilimlerin gelişmesini sağlayan, yıldız bilimini sağlayan yani çevremizi anlamamızı sağlayan bir pratiktir. Ki bu da bilimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu ayrımlardan biri bizi okültizme, sembolizme götürür ve hatta tarikatlar kurdurur. Diğeri ise felsefeye ve bilim yapmaya götürür ki öyle de olmuştur zaten. Tekrar ediyorum bakın paganizm deyince öyle sadece eski Yunan ya da eski Mısır inançları aklınıza gelmesin. Bütün mitolojiler ortak bir kültürü barındırırlar. Hatta bunlara ne kadar bakarsanız sanki hepsi tek bir yerden gelmiş. Sanki tek bir din varmış da o böyle dallı budaklı hale yayılmış gibi görünür. Milat öncesi inançlar tanrıların görevlerine, efsanelere ve ibadet şekillerine kadar çok benzeşirler ki bu ortak figürlerle alakalı birkaç video çekmiştim zaten. Şimdi bu ortak kültür yüzünden insanlar az önce söylediğim gibi tek bir din vardı, orijinal tek bir inanç vardı ve bu yayıldı ve bu inançta belirli bir yerden gelmiş olmalı. Atlantis'tir, Mu kıtasıdır. ya da uzaylı varlıklar, Anunnakiler bize getirip din vermiştir. Biz de bunu zamanla tarif etmişizdir gibi düşüncelere insanları götürüyor. Fakat ben bunlara girerek konuyu saptırmak istemiyorum çok fazla. Paganizm mantığından, mitolojilerden devam etmek istiyorum. Siz de böyle düşünürseniz daha iyi olur. Kendi bildiklerinizi, ezberlediğiniz şeyleri bırakın, bir adım geriye çekilin, bakalım ne göreceksiniz. Shandaramon paganizmi tanımlarken paganizmin 3 temel direği olduğunu söyler ve bunları şöyle aktarır. 1- Her şey kutsaldır ve bizde etrafımızda tanrısallık her yerde bulunur. 2- Yaşamımızı ve ruhsal yolumuzu seçmekte özgürüzdür ve bunun sonucunda yaptığımız seçimlerden biz sorumlu oluruz. 3- Evrenin doğal döngülerini kutsar ve kutlarız. Gördüğünüz üzere ilk maddede vahdet kavramına giriyoruz. Yani her şey tanrısallık barındırıyor. Biraz tasavvufi bir düşünce ki bu mantık ileride spiritüelizme evrimleşecek. İkinci maddede özgür irade problemine giriş var ve etki tepki, sebepler, sonuçlar konusu var. Yani kader kavramı yok. Üçüncü maddede ise Nevruz gibi, 21 Aralık gibi veya Noel gibi yortulara, bayramlara atıf var. Dikkat ederseniz birçok dinde tanrıların doğumu, ölümü hatta hayat hikayeleri birbirine çok benziyor. Hatta bazıları tamamen aynı. Fakat burada Zeitgeist gibi belgesellere girerek öyle anlatımlar yapmayacağım. Çünkü genelde bunların verdiği bilgilerin yarısından çoğu uydurma oluyor ya da çarpıtma oluyor. Ben burada kişi kişi şu peygamber yaşadı mı aslında bu tanrı gerçek mi yoksa bir insanı mı sembolize ediyor gibi şeylere girmeyeceğim. Ben burada bu inançlardaki ortak mantığa felsefeye ineceğim ki bütün dinlerin derinine indiğinizde spiritüalizmi görüyorsunuz. Bu anlayışta evrende bir olma mantığı vardır. Evrendeki her şey tanrısaldır ve birdir. Aslında reenkarnasyon da vardır. Tekamül vardır. Veya insanlar düşünce gücüyle bir şeyleri başarabilirler. Bunun gibi büyü gibi okültist şeylere giriş vardır. Ki bu semavi dinlerde bile var aslında. Örneğin Yahudilere baktığınızda onların inancının temelinde kabalizm vardır. E, kabalcılıkta evren bir yazılımdır. Siz büyü yaparak... Bu yazılımdaki bazı kodları değiştirerek, oynayarak evrene hükmetmeye başlıyorsunuz. Tılsım yapıyorsunuz, efsun yapıyorsunuz. Ya da Hristiyanlığa baktığınızda yine Plotinus'un suduret teorisi gibi bazı şeyler vardır. İnsanlar düşünce güçleriyle bir şeyleri başarabilirler. Ki bu İncil'de bile yazar. Şimdi biz İncil'de ne görüyoruz? İsa düşünce gücüyle ölü diriltti, hasta iyileştirdi vesaire. Fakat İsa İncil'de şunu da söylüyor. Benim yaptığım hiçbir şey... Yeter ki iman edin, benden fazlasını bile başarabilirsiniz. Benim yaptığımdan daha fazlasını kolaylıkla iman ederek gerçekleştirebilirsiniz. Ki iman etmek güvenmek demektir, inanmak demektir. Dolayısıyla insanın inanırsa yapamayacağı bir şey yoktur mantığı binlerce yıllık bir mantık. İslamiyet'e baktığımızda da yine tasavvuf vardır. Kur'an'da buna çok fazla kapı açılmasa da tasavvufta yine keramet denilen veya düşünce gücüyle bir şeyleri başarmak denilen, Evrende her şeyin bir olduğu vahdeti vücut veya vahdeti şuhut denilen bazı felsefeler vardır. Bu felsefede de şeyhine iman etmek, şeyhin aracılığıyla cennete girmek veya onun sayesinde onun verdiği yetkiyle keramet gerçekleştirebilmek gibi bazı inanışlar var. Şimdi bu gerçek İslam'dır demiyorum o muhabbetlere girmeye gerek yok. Ben sadece ruhban anlayıştan bahsediyorum. Bütün inanışların ruhban kesiminde bu tip spiritüalist anlatımlar ve görüşler vardır. İşte bu ortak kültüre zaten paganizm diyoruz. Özetle bugün paganizm diye adlandırmadığımız inançlarda, hak din dediğimiz inançlarda bile paganizmin izlerini görebiliyoruz. Bu da başta söylediğim gibi halkın eski geleneklerini bırakamıyor oluşunun bir sonucudur. Tıpkı şu an türbelere gidip dilek tutmanız, kurşun döktürmeniz ya da nazar boncuğu takmanız gibi birçok şeyin aslında İslam öncesi Türk inanışlarından ya da diğer pagan kültürlerden kalması fakat sizin bunun farkında bile olmamanız gibi. Ya da eskiden şamanlara, kahinlere ya da paganların peygamber dedikleri efsunculara gidildiği gibi, bugün de insanların cinci hocalara ya da şeyhlere gittiği gibi. Örnekler çoğaltılabilir ve zaten bu tip örnekleri okuyan, araştıran herkes görebilir. Bunlar öyle sır falan değiller. Bunlar bir yaşam şeklidir. İnsanların dilek bağlaması ya da nazar değecek demesi veya tahtaya vurması, kulağını çekmesi gibi şeyler. Bu tip adetler, batıl inanç dediğimiz şeyler aslında paganizmin kendisi zaten. Bunlar yaşamın içinde olan, bizim bilmeden yerine getirdiğimiz ritüellerden, hareketlerden ibaretler. Dinler değişir, insanlar yeni inançlara kayarlar fakat bazı gelenekleri bırakamazlar. Bazı alışkanlıklar devam eder. Bu kültüreldir artık bu yaşam şeklidir ve bu böyle olduğu zaman o bölgedeki hak din böyle eskiden kalma alışkanlıkları sindiremez hatta dışarılaştırmak zorunda kalır ayrımcılık yapmak zorunda kalır ve bu durumda da siz maalesef kendi halkınızdan bile soğuyabilirsiniz ki bununla alakalı direkt bizim ülkemizden bir örnek istiyorsanız Aleviliğin tarihi adlı videoma bakabilirsiniz çünkü Aleviler şaman geleneklerini bugün bile devam ettiren fakat sünni kesim tarafından birçok problemle baş başa bırakılan bir kesimdir. Paganizm genelde tanrıyla veya inançla değil doğayla bütünleşmeyi esas alır ve felsefesi doğaya yöneliktir ki zaten bu yüzden birçok din tarihçisi paganizmi doğa tabanlı bir din olarak adlandırır. Ve bu doğa tabanlı kısmını biraz açayım. Paganizmin doğa tabanlı olması iki şekilde ortaya çıkar. Öncelikle ilk insanların var olması için yaşamları tamamen doğaya bağlıydı. Bu nedenle ilk insanların doğadaki her unsura bir kutsallık atfettikleri ve bunlar ile uyum içinde yaşamaya çalıştıklarını biliyoruz. Eskiden doğadaki bütün olaylara bir amaç, bir mesaj atfediyorduk. Örneğin bir ceylan dizini sakatladı ve yere düştü. Bu doğanın bize bir hediyesidir. Biz onu yiyelim diye doğa onu o şekilde sakatlamıştır. Ya da Kardeşiniz av sırasında öldü, aslan geldi onu parçaladı. Bu doğanın size bir uyarısıdır. Ne kadar önemsiz olduğunuzu hatırlatmak için yaptığı bir şeydir veya doğaya bir saygısızlık etmişsinizdir, bir şeyler yapmışsınızdır. Bu da bir uyarıdır, bir cezadır. Ama siz bu tip şeyler karşısında asla ve asla isyan etmeyecek, doğayı tanıyacak, boyun eğecek, doğayı öğrenecek, ne zaman ekip biçmeniz gerektiğini, doğayla nasıl anlaşmanız gerektiğini, Hangi durumlarda ne şekilde canlıya zarar vereceğinizi veya ağaç keseceğinizi bilecek ona göre doğayla iç içe yaşayacaksınız. Ve doğa ana size elimden geldiğince az felaket yollayacak ve yaşamınızı devam ettireceksiniz. Çünkü tanrı doğanın kendisi. Doğa önemlidir çünkü doğa yaşamı sunmaktadır. Ancak insanlar teknolojik buluşlar ortaya çıkmaya başlayınca bir de bunun yanında imparatorluklar kurulmaya başlanınca Doğa ile daha da uyumlu yaşayacakları yerde doğayı ve diğer insanları yenmeye odaklandılar. Güç hırsı bizi din düşmanlığına ya da doğayı kullanmaya itti. Nüfus arttıkça bu kaçınılmaz bir şeydi zira devlet sistemleri mecburen ortaya çıkacak. Bazı toplumların toprakları onlara yetmeyecek ya da diğer toplumlar bir tehdit unsuru olacaktı. Eskiden doğayla yaşamaya çalışıyorken artık doğayı ve diğer insanları yenmeye çalışacaktık. Eninde sonunda ticarettir, fetihtir ya da yaşam mücadelesidir derken hem doğaya hem de kendi kendimize zarar verecektik ve bu esnada ideolojik inançlar geliştirecektik. Hareketlerimizin ardında tanrısal bir güç arayacaktık, tanrısal bir mantık kuracaktık. Kimimiz kendini kutsal ırk atfedecekti, kimi toplumlarda krallar kendilerine tanrı kral diyecekti Kimi toplumlarda dünyayı ele geçirmek misyonu ortaya çıkacaktı. Bu böyle gidecekti. Ancak bütün ideolojilerin, bütün inanç sistemlerinin kökeni ilk insanlara hatta vahşi doğaya özgü olacaktı. Bu yüzden de bütün dinler birbirine benzeyecekti. Ve 2020 yılında bir yandan telefonundan kendi Crush'ta şeker kırarken bir yandan da internetten böyle şeyleri araştıran insanlara laf edecek bazı arkadaşlar Hayır, benim dinim orijinal, benim dinim gerçek, sen bilmiyorsun. Sen bu videoları insanları saptırmak için yapıyorsun. Sen din düşmanısın, sen Yahudi ajanısın diyecekti ve böyle saçmalamaya devam edecekti. Hayatında 10 sayfalık din araştırması bile yapmayacak, kendi kutsal kitabını bile öğrenmeyecekti ama bunu yapanlara kendi inancının propagandasını zorla yapacaktı. E bu da normal bir şey. Sonuçta hayvansı varlıklarız. Kendimize ne kadar insan desek de İçimizdeki hayvani içgüdüleri hepimiz yeterince dizginleyemiyor. Bakın elbette sizin inandığınız o din gerçekten de tertemiz. Hak din, orijinal din olabilir. Bunu bilemem. Ama bunu öyle mahalleden iki tane abinin söylediği lafla bazı ezberlerle çıkarak araştıran insanlara saldırarak kanıtlayamayacağınızdan adım gibi eminim. Dolayısıyla böyle gereksiz gayretleri, böyle... Saçmalıkları bırakıp kendi dininizi ve diğer mitolojileri de öğrenirseniz hem sizin için hem de bizim gibi insanlar için bu daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ve böyle diyerek konuya devam ediyorum. Doğa tabanlı oluşun ikinci uzantısı şöyledir ki zaten bundan biraz önce hafiften bahsetmiştim. Bunlar mevsimlere dayalı ritüellerdir. Bildiğiniz üzere eksen açıları sayesinde bazı gün dönümlerimiz var ki bunlar binlerce yıldır biliniyor. 21 Haziran Yaz Dönümü, 21 Aralık Kış Dönümü ya da 23 Eylül ve 21 Mart Ekinoksları, Nevruzlar vesaire. Mevsimlerin değişmesi, günlerin uzaması veya kısalması, güneşin daha çok kalması veya güneş tutulmalarının meydana gelmesi gibi olaylarda bir kutsiyet arandı ki bu kutsiyeti ileride pagan tanrılarının karakterlerinde bile göreceğiz. Şimşek için şimşek tanrısı, fırtına için fırtına tanrısı, su için su tanrısı, iyilik için iyilik tanrısı vesaire, vesaire. Bunun gibi karakterleri, bunun gibi tarifleri bütün mitolojilerde görebiliyoruz. Semavi dinlerde bile bunlar artık tanrısallıktan ziyade meleki varlıklara atfedilmiştir. Doğa olaylarını artık bir tanrı değil bir baş melek yönetmiştir. Yine bu görüş değişmemiştir. Yani doğa tabanlı oluşun birinci kısmında doğayı tanıyorsunuz, onunla birlikte yaşıyorsunuz, doğaya uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. İkinci kısmında ise doğadaki hareketleri, gün dönümlerini, mevsimlerini iyice öğrenip, bunlara karakterler atfedip, bunlara hikayeler yazıp, sonra bunlara tapınıp, ritüeller geliştirip, onlara kurbanlar verip, bayramlar geliştirip, bunun gibi şeylerle inancınızı sistemleştirip, ikisini karıştırarak birlikte yaşıyordunuz ve bunu kültür haline getiriyordunuz. Ki bu sistem üstünden onlarca inanç, binlerce yıl geçtiği halde halen devam ediyor. Halen biz 5000 yıllık tapınma ritüellerini, 5000 yıllık bayramları, kurban kesme gibi şeyleri veya örtünme gibi şeyleri devam ettiriyoruz. Çünkü zaten binlerce yıl önce biz bunu hem doğaya uygun hem de bize uygun şekilde bir kültür halinde ortaya atmışız. Yani paganizm bir din değil, bir yaşam şekli oluvermiş. Nüfus yoğunluğuyla birlikte tarım toplumlarında takvimlerin oluşturulması, bu takvimlere göre tanrılara tapım günlerinin belirlenmesi, hasat vaktinin belirlenmesi vesaire. Artık paganizm tamamen doğa ile nasıl anlaşacağımızı, doğayı nasıl anlayacağımızı ve nasıl ona göre davranacağımızı belirleyen bir pratiğe dönüşecekti. Tabii ki sadece bununla kalmadık. Çünkü paganizmin, şamanlığın ve diğer ruhçu anlayışların kökeninde Doğadaki her yerde Tanrı'nın var olması fikri vardır. Tanrı doğa şeklinde tezahür etmiştir. Yani etrafımızdaki her şey tanrısaldır zaten. Fakat bazı varlıklar akıllarına göre ya da güçlerine göre içlerinde biraz daha tanrılık barındırırlar. Ki bu durumda bazı insanlar da içlerinde tanrılık barındırmış olurlar. Hatta bütün varlıklar içinde en çok insan içinde Tanrı'yı barındırır. Zaten bu yüzden tanrısal yetenekler sergileyebilir. Paganlar doğadaki bu tanrısallığı bazı etkenlerle birleştirir ve sembolik ifadelerle tanrılar, tanrıçalar yaratır. Tanrı ilk olarak maddeyle tezahür etmiştir. Biz ise onun anlamını felsefe ile tekrardan ortaya koymuşuzdur. Bu bir, bir de tanrı kendisini canlı varlıklarla ortaya çıkarır ve tanıtır. Canlı olacaksınız ki evreni anlayacaksınız ki düşüneceksiniz ki tanrıyı bulacaksınız. Mantık bu olduğu için bazı insanlar içlerinde daha çok tanrılık barındırdıklarından dolayı diğer insanlara üstün gelirler veya öyle kabul edilirler ki bu da peygamberlik kavramını doğurur. Ama burada peygamberlik deyince öyle Musa falan düşünmeyin ya da İbrani dinlerdeki peygamberleri aklınıza getirmeyin. Çünkü İbrani dinler ortaya çıkmadan çok önce peygamberlik kavramı vardı zaten. Eski Türklerde bu peygamberler şamandır. Şamanlar astral seyahat yaparak ruhlarını bedenlerinden ayırırlar. Ve Sirius yıldızına kadar yükselerek tanrılarla konuşurlar. Tanrılardan bazı bilgiler alırlar. Sonra bunları halka anlatarak insanların ne yapmaları gerektiğini anlatırlar. Yani aslında şamanlar miraç yaparlar. Ki Türk mitolojisi bu örneklerden sadece biri. Pagan inanışlarını Göbekli Tepe'ye ve hatta öncesine bile götürebiliriz. Çünkü Göbekli Tepe'den de önce insanlar yakınlarını gömüyorlardı. E bir insanı toprağa gömmekte ya sembolik bir değer vardır, dini bir düşünce vardır ya da bunun pratikte bir anlamı vardır. Yani bir getirisi olacaktır. Ölen varlık toprağa karışacak, o topraktan yeni bitkiler, otlar çıkacak. O otlar başka varlıklara besin olacak. O besin ise cinsel birleşmeyle canlıya dönüşecek ve doğum gerçekleşecek. Yani reenkarnasyon meydana gelecek. Zaten bu yüzden paganizmin temeline yerleşen spiritualizm inancı Reenkarnasyoncu bir inançtır. Tanrının ruhu tüm evrende vardır ve bu ruh asla yok olmaz. Canlı ölür fakat o ruh başka bir canlıyı yaratır. Sürekli tekamül eder. Tabii ki bu felsefe zamanla değişime uğradığı birçok inanca girdi. Varlığın tekamülüdür. İşte evrende birliktir. Bunun gibi şeyler bilimsel olarak bile yorumlanmaya çalışıldı ki zaten bu yüzden kuantum düşünce gücü gibi şeylere inanan insanlar Aynı zamanda böyle spritüelist şeylere de inanıyorlar. Şu anda paganizmi tarihsel olarak bölmeye çalıştığımızda eskiden yaptığımız gibi işte milattan öncesi, milattan sonrası veya semavi dinler öncesi veya sonrası şekliyle yapmıyoruz. Buna bir de kuantum öncesi ve sonrası demeye başlıyoruz çünkü kuantum teolojisi denilen tamamen pagan anlayışa sahip bir felsefe yayılmaya başlandı ama bunlara da çok fazla girmeyeyim. Şu anda bütün din tarihçileri paganizmi 3 evrede özetler, 3 şekilde ele alır e ben de bunlardan kısaca bahsedeyim. 1. Evre paleopaganizm, tek tanrılı dinler öncesi paleolitik toplumlardan Roma'ya kadar yaşayan çok tanrılı ve doğa temelli inançlardır. 2. Evre Mezo-Paganizm, bu daha çok Rönesans'tan 19. yüzyıla kadar eski inançların yeniden canlandırılmasına dayanmaktadır ancak bazı araştırmacılar bazı ezoterik hareketleri de bu akım içerisine dahil ederler. Örneğin gül haç kardeşliği, masonluk, altın şafak vesaire. Bunlar da paganizm felsefesine bağlı bir inanç olarak adlandırılır. Üçüncü evre neopaganizm. 20. yüzyılın ikinci yarısında tam olarak ortaya çıkmış ancak kökenleri daha eskiye dayanan bir düşüncedir. Neopaganizm doğaya bağlı, doğanın döngülerini takip eden, ve doğayı tanrıça kavramı ile özdeşleştiren bir düşünce biçimidir. Ancak günümüzün global kapitalizm koşullarında bu yolu takip etmek olanaksız olduğundan Neopaganizm sadece bir kimlik tartışması veya marjinallik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kişiler genellikle astrolojiye, yıldız fallarına, ruh çağırma seanslarına inanırlar ve bazı kristal veya taşlarla uzaktan şifa gibi yöntemler denerler. Ancak tam olarak bir sınıf içerisinde bunu eleştirmek mümkün değildir. Zira çok yayılmış ve çeşitlenmiş durumdadırlar. Böyle şeylere inanan bir Hristiyan, Müslüman, Deist veya Panteist bile bulabilirsiniz. Bu arada şunu da belirteyim. Günümüzdeki Pagan anlayışıyla geçmişteki Pagan anlayışı arasında farklar var. Ve aynı zamanda bizim erişebildiğimiz, kaynaklarını bulabildiğimiz Pagan anlayışları da aslında Paganizmin temelini oluşturmuyorlar. Çünkü biz yazılı tarihten itibaren zaten oturmuş medeniyetlerdeki, zaten artık bir sisteme getirilmiş dinlerdeki anlatımları bulabiliyoruz. Halbuki bunlar paganizmin kökeni değiller. Yani Roma mitleri, Mısır mitleri ya da eski Hint inanışları bunlar pagan inançlardır ancak paganizmin kökeni değillerdir. Çünkü dediğim üzere paganizm anlayışı zamanla medenileşti, imparatorlukların dini haline geldi. Kurallar haline geldi. Zamanla bunlar yasalara ve on emire dönüştü. Son olarak paganizmin temel felsefesini oluşturan canın kutsallığı olayına girelim. Şimdi paganizmde özetle bütün canlılar kutsaldır. Çünkü bütün canlılar tanrı tarafından can verilmiş varlıklardır. Dolayısıyla keyfinize göre birini öldürmek ya da hayvan kesip yemek gibi bir şansınız yok. Bu doğru kabul edilmiyor. Tabii ki hayvanlarla besleneceksiniz, et yiyeceksiniz ama bu şöyle oluyor. Genelde yaşlanmış ya da sakatlanmış ya da çok güçlü olmayan hayvanlar mecburen ihtiyaç duyulduğunda kesiliyorlar ya da tanrılara kurban olarak veriliyorlar. Yani bizim şu an bildiğimiz gibi böyle çok güçlü, çok diri, en sağlıklı hayvanların kesilip tanrıya verilmesi olayı yok. Eskiden kurbanlar direkt tanrılar için veriliyordu ve insanlar... Kurban etini yemiyorlardı. Sadece tanrılara sunuyorlardı. Dolayısıyla gözden çıkarılabilecek varlıklar kurban olarak veriliyordu. Veya yiyecekseniz bile yine de zayıf hayvanları yiyordunuz. Avcı toplayıcı kılanlara ya da direkt tarım toplumlarına göre bunlar değişebilir tabii ki. Medeniyetten medeniyete fark olur. Zamanla eriştiğimiz belgelerde farklı anlatımlar bulabiliriz. Ama genellikle öyle her gün hayvan keseyim de yiyeyim mantığı şamanlarda, paganlarda... Ve doğacı anlayışa sahip insanlar da yoktur. Hatta bu yüzden hayvanların evcilleştirilmesi bile pagan dönemlerine dayanır. Çünkü hayvanlar bir araçtır. Besin kaynağı değillerdir. Tabii ki insanlığın ilk çağlarında nasıl ki avlanarak kendimizi geçindiriyorsak, hayvanları avlayarak hayatta kalmaya çalışıyorsak, popülasyonun artması ve ticaretin etkisiyle hayvan öldürmek yine yaygın hale geldi. Çünkü insanları beslemek zorundasınız. Hatta kurban bayramları bile düzenlendi ki anaerkil dönemin bitişiyle ataerkil dönemin başlamasıyla kurban vermekle hayvan kesmekle alakalı kesin kurallar ortaya çıktı. Ama bu kurban verme olayı ataerkil dönemle başladı böyle ortaya çıktı olarak algılanmasın kurban vermek zaten vardı. Sadece bunun resmileşmesi kurallaşması gerekiyordu. Yani şu anda biz Göbekli Tepe'ye bile baktığımızda günümüzden 10 bin yıl önce kurban verildiğini Kurban sahaları hazırlandığına kadar birçok ayrıntıya, birçok görüşe ulaşıyoruz. Ki kurban ritüelinin tarihiyle alakalı da bir video hazırlamıştım. Onu da açıklamaya koyarım. Şimdi bu et yememe olayından niye bahsettim ona geleyim. Çünkü burada girmek istediğim başka bir konu var. Şimdi eskiden insanların yıldızlara taptığını, astrolojiye önem verdiğini, düşünce gücüne önem verdiğini ve... Hayvanları yememeyi de kendilerine kural olarak belirlediklerini öğrendik. E şu anda pagan diyebileceğimiz kuantum düşünce gücü ya da ne bileyim bu gibi şeylerle uğraşan insanlarda da bu tip şeyleri görüyoruz. Az önce özetlediğimiz üzere bu insanlar yine ruh çağırmadır, fal bakmadır. İşte burçlara göre bazı şeyleri yorumlamaktır. Ve bunun yanında canlılara zarar vermeyelim mantığıyla vegan veya vejetaryen yaşamaktır. Bunun gibi şeyleri bir yaşam biçimi gibi devam ettiriyorlar. Biraz ağır bir iddia gibi geliyor farkındayım ama eski pagan inanışlarının şu anda kuantum inanışıyla veya en azından vejetaryenlik mantığıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ha bu vejetaryenlik paganlıktır demek anlamına gelmesin öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ha, bununla alakalı kaynak gösterebilir miyim? Hayır çünkü bu benim yorumum dediğim üzere bunu kabul etmeniz gerekmiyor. Burası benim kendi görüşüm. En azından ben böyle bir bağlantı kurdum. Ne kadar katılıyorsunuz katılmıyorsunuz onu da yorumlarda belirtirseniz. Ayrıca veganlığı veya vejeteryenliği de ötekileştirmiyorum. Zira bunun da güzel bir felsefesi var. En azından cana saygı duymak, mecbur kalmadıkça hayvan öldürmemek ve şu anda mecbur değiliz teknoloji var. Hayvan yemeden de yaşayabiliriz mantığı iyi bir mantık. Ya yani muhtemelen ben de ileride yapay et üretimi arttırılırsa, hayvanları kesmeye gerek kalmazsa Yine etin içindeki değerleri, besinleri alabileceğimiz bazı yöntemler geliştirilir ve yaygınlaştırılırsa hayvan yemeği bırakabilirim. Sonuçta hem etçil hem de otçul varlıklarız. İkisiyle de yaşayabiliyoruz. Ama şimdilik Adana dürüme hayır diyemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Her neyse videoyu fazla uzatmayalım. Toparlayıp bitirelim. Şimdi ilk olarak paganizmde can kutsaldır. Canlılara önem verilir. Çünkü evrende canlılarda tanrının tezahür ettiğine inanılır. Paganizm'de tek tanrı kavramı yer almaz zira tanrı tek olsa bile tezahürü tek değildir zaten tanrı evren olarak doğa olarak tezahür etmiştir veya insanlar bunu tanrı ve tanrı çalar şeklinde yorumlamıştır. Dolayısıyla paganizm çeşitli inançlara çeşitli tanrı görüşlerine kadar ayrılabilir ama hepsi de paganizmdir. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Nasıl ki size az önce eski paganizm anlayışlarından gelen bazı gelenekleri görenekleri hala devam ettirdiğimizi anlattıysam. 5000 yıl sonrasını düşünürsek şu anın dinleri de 5000 yıl sonrasının paganizmi olacaktır. Ve bizim bugün yaptığımız yapmaya devam ettiğimiz bir alışkanlık halinde sahiplendiğimiz bazı olaylar gelecekte de belki sahiplenilmeye, yaşatılmaya ya da hatırlanmaya devam edilecektir. Paganizmde Özellikle Türklerde göktengiriye yani tek olan tanrıya inanç vardır. Benimle aynı dini paylaşmıyor olabilirsin. Atıyorum ben şamanımdır, sen hristiyansındır. Ama sen de eğer tek tanrıya inanıyorsan ben de tek tanrıya inanıyorum. Buna aynı ismi vermesek de, aynı kimliği vermesek de çok problem değil. Ben sana bulaşmam, sen de bana bulaşma mantığı vardır. Aynı zamanda politeist tanrı anlayışı ortaya çıktığında da bu yine tek tanrıya dönüştürülmüştür. Örneğin tanrı hem doğa anadır. Yemek verir, i̇şte ekim yaparsınız, bazı ürünler alırsınız, bir anne gibi doğurgandır, doğa yardım edendir ama aynı zamanda tanrı volkan patlatan, kıyamet getiren, deprem getiren ve insanları mahveden varlıktır. Tanrı kendini birçok kimlikte gösterebilir ve bunların hepsi doğru ve gerçektir. Paganizmde en başlarda öte dünya kavramı var mıydı bunu bilmiyoruz. Verilen kurbanlar ya da yapılan bazı ibadetler bu dünya içinde geçerli olabilir. Belki öldükten sonra bir şey vardır, onun için yapalım mantığıyla yapılmış da olabilir. Biz bunların direkt olarak kaynaklarını bulamadığımız için sonradan gördüğümüz mitolojilerle bunları yorumlamaya çalışıyoruz. Mısır'a bakıyoruz, Yunan'a bakıyoruz ve diyoruz ki bu, işte bu adamlar böyle tapmış, bunlar böyle tapmış, demek ki bunların mantığı buymuş. Fakat bu mitolojiler her zaman böyle miydi ya da belirli medeniyetlerle mi o evrelere geldiler? Bunları bilemiyoruz. Sadece belirli hierogliflere ve bazı yazılı kayıtlara baktığımızda hangi dinlerde ölümden sonrası cennet veya cehennem gibi şeyler olduğunu görebiliyoruz. Ama bunların da hepsi birbirine benzer değil ki ölümden sonrası ile alakalı da bir video yapmıştım onu da açıklamaya koyarım. Antik çağ paganizminde ölümden sonrası, ahiret kavramı bunlar tam olarak nasıldı bilemiyoruz ama birçok din tarihçisi ulaştığı belgelerden şu sonuca varıyor. En azından hamur abi kanunları gibi ya da diğer kanunlar gibi ya da on emir gibi bazı şeylere baktığımızda insanların zamanla yasalar getirmesi ve bu yasalarda insanları bu dünya içinde cezalandırması buradan gelen buraya gider mantığıyla baktıklarını ortaya koyuyor. Yani iyilik yapıyorsanız bu dünya için yapıyorsunuz, bu dünyada yapıyorsunuz ve karşılığını burada alıyorsunuz. Kötülük yapıyorsanız da Burada cezalandırılacaksınız ya kollarınız kesilecek ya hapse atılacaksınız ya idam edileceksiniz ama bu dünyada yapılacak bu. Yasaların oluşturulması bile aslında ilahi adalete değil insani adalete işlerin bırakıldığını kanıtlamış oluyor bir bakıma. Ya Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi bugün o işimiz Allah'a kaldıysa denilir ya bazı konularda insanlar bunu yani olmayacak bir şey için bunu güvenmediğini söyleyerek ima ederler. İşte aynı mantık. İnsanlar işimizi Allah'a bırakmayalım biz halledelim mantığıyla. Antik paganizm döneminde bile bazı kurallar geliştirmişler. Ama bunun yanında kader kavramına da şöyle bakmışlar. Diyelim ki kışın ben soğuktan dondum. E muhtemelen yazın yeterince odun toplamadım. Yeterince iyi hazırlanmadım ve bunu hak ettim. Yani ne yaptıysam ne ektiysem onu biçtim. Ha bunları yaparken anlayamadığım bazı şeyler var. Örneğin gök taşı düştüyse niye düştü ya da Güneş tutulduysa niye tutuldu? E bunlarda da vardır ardında bir kudret diyerek, taparak, anlayamayarak yaşamımı devam ettirdim. Çünkü paganizmde dünya bir organizmadır. İnsan da bu organizma içinde bir varlıktır. Tıpkı bizim bedenimizdeki organlar gibi ya da bakteriler gibi. İnsan bu dünya içinde yaşayan ve bu dünyaya faydalı olması gereken bir varlıktır. Bu dünyayı anlamaya çalışacak ama anlayamadığı yerlerde de doğaya zarar vermeden itaat edecek. Mantık buydu. Evren bizim için yaratıldı biz en önemli varlıklarız fikri paganizmde yoktu ama sonuçta herkesin evrende bir rolü vardı. Bir ceylan doğar, ot yer bilmem ne yer büyür sonra onu bir yırtıcı hayvan yer ve o yırtıcı hayvan yaşamaya devam eder. Ceylan yırtıcı hayvanın yaşayabilmesi için feda edilmiş bir varlıktır. Tıpkı onun yaşayabilmesi için feda edilen otlar yeşillikler gibi. Daha sonra o yırtıcı hayvan da yaşlanır ve bir gün onu bir insan veya daha güçlü bir hayvan bulur. O da onu yer ve yaşamaya devam eder. Vesaire vesaire. Yani paganizmde en önemli varlık ya da bir insan için bütün evrenin yaratılması mantığı yoktur. Herkes birbiri için yaratılmıştır ve herkesin bir rolü vardır. Bir görevi vardır. Zaten vahşi doğa olması gerekendir. Doğal olandır. Fakat burada farklı bir konsepte atlayacağız. Şimdi paganlar... Yaşamlarını doğaya göre, doğallığa göre düzenliyorlar ama bu doğallık içinde bazı kademeler olduğundan bahsettim. Yani Tanrı'nın ruhu her yerde eyvallah ama bazı varlıklarda biraz daha fazla var. Bu mantığa göre doğa bir merdivendir ve her basamakta belirli seviyelerdeki varlıklar vardır. E, üst basamaktakiler alt basamaktakilerden sorumludur ya da onları yönetmelidir ya da en azından onları düzene sokmalıdır. E bu mantığa göre en üst basamaktaki varlık insan olduğu için, en gelişen, en organize olan, birbiriyle en iyi iletişim kuran varlık insan olduğu için her ne kadar insan ekosisteme dahil olsa da, bir bakıma ego de dahildir. Yani insan sistemin içinde ve aynı zamanda üstündedir. İnsan içinde tanrısallık olduğuna inandığı andan itibaren tanrısal davranmaya çalışmıştır ve büyüdür, majidir. Bazı lanetlerdir, efsunlardır bunun gibi şeylerle uğraşmıştır. Doğaya anlam vermeye çalışırken kendi anlamının arayışına girmiştir. Ve bu durumda artık zamanla insanlar geliştikçe tanrılar doğaya özgü değil insana özgü hale gelmiştir. Önce güneşe sonra krallara sonra bilinemeyene tapma dönemi başlamıştır ki bu bugün bile devam ediyor. Şimdi güneşe tapıldığından bahsettim bununla alakalı biraz bilgi vereyim. Her mitolojide güneş kutsaldır çünkü güneş insanın gözünün görebildiği en güçlü en büyük varlıktır. Krallara da güneşin oğlu veya tanrının oğlu sıfatı verilir. Batık kıta Mu teorisinde bile Mu'ya güneş imparatorluğu denir ve kralın adı da Ramu yani güneşin oğludur. Bu kayıp kıta teorisi bilimsel olsun veya olmasın bu tip ata kıta veya köken inancı M.Ö. 500'lerde bile yaygındı. Çünkü günümüzden 2000-3000 yıl önce yaşamış insanlar bile kültürlerdeki bu benzerliklere baktıklarında olsa olsa hepsi tek bir yerden gelmiştir diye düşünmüşlerdi. Bu çok da mantıksız bir görüş değil ama bunun bir de şöyle bir cevabı olabilir. Dinlerin ifade edilişinde astronomi önemlidir biliyorsunuz. Peygamberlerin hayatları bile yıldızlara göre anlatılır. Çağ değişimleri, tanrıların ölüm ve doğuş süreçleri hep takım yıldızlarıyla ifade edilir. Ya da kavurucu sıcakların geldiği ve köpeklerin kuduzlaştığı dönemlerde gökte Sirius yani köpek takım yıldızı aktiftir vesaire. Dolayısıyla insan ilk ortaya çıktığından beri gözünün görebildiği en gizemli ortam gökyüzüdür. Gökyüzüne uzun süre bakarsanız yıldızlara şekiller vermeye burçlar oluşturmaya başlarsınız. Gökyüzünün bir haritasını çıkartırsınız ve mevsimden mevsime bu haritayı genişletirsiniz. E insanın gözünün görebildiği en büyük iki cisim olan Güneş ve Ay'a kutsallık atfetmesi ya da birçok kavmin belirli bir yıldız takımını akrep, aslan gibi görmesi normal. Görülen şekiller aynı olunca onlara verilecek hikayeler de birbirine benzeyecektir. Dolayısıyla birçok mitoloji aslında gökteki yıldızlara bakarak hikayeler oluşturduğu için farklı medeniyetlerde farklı ülkelerde bile olsa benzer hikayeleri oluşturmuştur. Bunun yanında bir de şöyle bir etken var. Kültürel etkileşim. Bu aslında gayet basit. Şöyle düşünün. Bugün bir telefonun son modeli çıktığı anda bütün dünyaya 1-2 hafta içinde bu yayılıyor. Herkes buna ulaşıyor. E bu geçmiş dönemde de böyleydi. Ama insanlar telefonlara falan değil felsefeye, bilime, dini inanışlara ve bazı buluşlara erişiyordu. Tabii ki bu böyle bir günde iki günde olmuyordu. 50 yılda, 100 yılda oluyordu. Ama biz geçmişe baktığımızda bunu 50 yıl gibi, 100 yıl gibi görmüyoruz. Oldu bitti gibi görüyoruz ve diyoruz ki abi bir yerde Nuh tufanı varsa, diğer yerde Gılgamış varsa bu gerçekten yaşanmıştır. Yoksa nereden bilecek bu kadar medeniyet buna nereden ulaşacak? Şimdi bunun birinci cevabı işte bu şekilde kültürel etkileşimle bin yılda dünyaya yayılacak ve bu gerçek olarak kabul edilecek. Ya da bir tufan yaşanacak, bazı yerler sel altında kalacak. Ve insanlar bunu zamanla büyütecek, büyütecek, büyütecek abartarak böyle bir tufan yaratacaklar. Ki zaten Nuh Tufanı ile alakalı video yapmıştım. Her konuyla alakalı video yapmışım. Onları da açıklamaya koyarım. Zira paganizm çok geniş bir alan ve paganizm hikayeleriyle alakalı, paganizmin mitolojilere dönüşürken getirdiği şeylerle alakalı yüzlerce video yapılabilir. Ki bunu video olarak yapmasalarda kaynaklara bakarak kitap yazarak yapan birçok tarihçi var. Fakat hepsi de kendince bir görüş oluşturuyor çünkü net bir kaynağa ulaşamıyoruz. Kesinlikle budur diyemiyoruz. Dolayısıyla işimize hangisi geliyorsa onu kabul ediyoruz ya da tahmin yürütmeye devam ediyoruz. Ki bu öyle çok zor bir şey de değildir. 10 tane dinle alakalı 10 tane kutsal kitap okusanız zaten bunların arasındaki bazı benzerlikleri yakalayarak siz de belirli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Buradaki asıl olay hangi sonuca ulaşacağınızdır? Şimdi bir Müslüman diyebilir ki Adem'le Havva'dan beri tek bir din var İslam var ve İslam'ın bazı saptırılmış versiyonları bazı sahte versiyonları diğer milletlerde ortaya çıktı. Şeytan insanları saptırdı ve dolayısıyla Nuh tufanı 10 farklı şekilde anlatıldı veya birçok konu Adem'le Havva gibi cennetten kovulma gibi şeyler farklı şekillerde anlatıldılar. Bu aslında benim dinimin doğru olduğunu kanıtlıyor. Bak o kadar orijinal bir dinmiş ki bütün dünya buna özenmiş. Ya da şunu da diyebilirsiniz. E bakın İslam'mış, oymuş, buymuş diğer mitolojilerden hiçbir farkı yokmuş. Bunlar sadece hikayeymiş. İnsanlar rivayetleri dilden dile binlerce yıl boyunca aktarmışlar. Ve bir gün bunlar kitap haline getirildiğinde de kutsal kabul edilmişler. Bu kadar basit. Aslında orijinal din diye bir şey yoktur. Her toplum kendine göre bazı hikayeler, bazı efsaneler... Bazı destanlar yaratmıştır ve bunlar bugünün hak dini olmuştur. Dediğim gibi bu iki görüşe de ulaşabilirsiniz. Hangisini kabul edeceğiniz size kalmış. Ben paganizmle alakalı ve özellikle İslam öncesi Türk anlayışıyla alakalı, Türk destanlarıyla alakalı, gök Göktengiri inancıyla alakalı birkaç video çekmeyi planlıyorum. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.